Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Ee, bugün bir kayıt programı e, dinleteceğim size. Ee, geçen 4 Şubat e, sırasında e, bir bal fuarı vardı, bal festivali vardı Feshanede. Orada e, Adem Özkan Bey ile konuştum. E, buyurun. Evet, e, bugün e, arıcılık fuarı var veyahut bal festivali var e, bugün, yarın ve ertesi gün. Ve orada... E, e, İstanbul Arı, Arı Yetiştiriciliği Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Beykoz Bölge Sorumlusu Adem Özkan Yalçın Bey ile e, beraberim. O bize e, bir sürü şey anlatacak diye umuyorum. E, Adem Bey acaba sizin işiniz e, ne gibi şeyler kapsıyor, ne tür şeyler yapıyorsunuz bu e, görev için? Şimdi e, biz Tarım Bakanlığı'nın 2003 yılında e, vermiş olduğu yetkiyle İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği olarak kurulduk. E, 2003 yılından e, bugüne dek birlik vazifemizi aynı şekilde devam ettiriyoruz. E, birliğin e, kurulma amacı şu e, arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin kurumsallaşmış hale getirilmesi ve bunun devlet eliyle yapılması amacıyla e, böyle bir kurum devlet teşviğiyle kuruldu. Bu profesyonel arıcılar için. Evet e, profesyonel e, arıcılar için. Hı hı. E, çünkü arıcılık e, büyük bir sektör. Türkiye'de e, arıcı yetiştirici birliklerine kayıtlı tam 55 bin üretici var. Türkiye'de 5 milyon kovan kapasitesi var ve yıllık e, 60 ila 80 bin ton arası bal üretimi var. Ne kadar bir daha? 60 daha... ila 80 bin ton. Evet. E, yıllık üretim miktarı da Türkiye'nin bu. Bu bir. Şimdi dediniz ki 5 milyon kovan kapasitesi. Onlar var olan demek mi yoksa o kadar olabilecek mi demek? Yok 5 milyon şu anda mevcut kovan katastemimiz var. Tamam. Mevcut. Hı hı. Türkiye'de e, 5 milyon kovanımız şu anda mevcut. Hı hı. E, i̇leriki yıllarda bunun daha üstüne e, çıkabilme ihtimali de yüksek. Hı hı. E, çünkü e, son yıllarda e, özellikle e, aracılık konusunda devlet teşviklerinin miktarı arttırıldı. Evet. Bu tür şeyler için ne yapılması gerekiyor? Daha çok büyümesi için ne gibi şeyler yaptırılıyor? Ee, daha, daha çok büyümesi için e, özellikle %50 veya %100 hibe destekli destekleme programları var. Hı hı. E, arıcılığa yeni başlayanlar için teşvik programları var e, ve arıcılık yapıp da kendini geliştirmek Hı hı. Sektörde büyümek isteyenlere de kırsal kalkınma kapsamında %50 hibe desteği var hı hı. devletin. Peki aracı kendini geliştirmek istiyorsa ne tür şeyler, kurşlar mı var, o kurşlar iyi mi vesaire? Ve nereden bakması önce, lazım? Öncelikle işte üretici birlikleri kurulmadan evvel bunlar büyük sıkıntıydı. Yani arıcı e, tanıdığı bildiği bir arıcının yanına gidecekti. Orada işte e, ustasından eğitim görecekti. E, bakalım o arıcı nasıl ne kadar kaliteli bir arıcı olup olmadığı belli değil. E, daha sonra kimden destek alacak? Ne gibi kuruluşlar destek verecek? Yasal şartları nedir? Statüsü nedir? Bu tip sıkıntılar çoktu. Yani, üretici birliklerinin kurulmasıyla e, bu sıkıntılar minimum dizeye indi. Şimdi e, arıcılık yapmak isteyen kişi hı hı. öncelikle üretici birliğine gelecek. Hı hı. Üretici birliğinden nasıl arıcılık yapılır, arıcılığın karı nedir, zararı nedir, girdisi nedir, çıktısı nedir bunları öğrenir. Öğrendikten sonra kendine belli bir miktar arı edinir ve bunu gidip ilçe tarım müdürlüğüne tescil ettirir. <Gülüyor> tescil ettirdikten sonra e, ilçe tarım müdürlüğü tarafından kendisine işletme tescil belgesi verilir ve bu tescil numarasıyla beraber üretici birliğine kaydolur. <Gülüyor> üretici birliğine kaydolduğunda kendisine özel basılmış olan e, Ankara Birliği'nin vermiş olduğu, Merkez Birliği'nin vermiş olduğu Tarım Bakanlığı onaylı plaka Dediğimiz hı hı. sarı etiketler verilir kovan başına. Bunların her biri çakılır. Hı hı hı. Yani eğer sarı etiketli kovanlar görürseniz biliyorsunuz ki orada tescilli bu, bir, bu tescilli bir, e, bir arı. Arı. Arıcıdır, arıcıdır ve tescilli bir arıdır. Evet. Yani, Peki bunu herkes alabiliyor mu yoksa hakikaten siz arıcılığı bildiğiniz anladığınızı e, e, bir şekilde ispat mı etmek zorundasınız? Şimdi e, yasal şart şu. Yasal şart diyor ki, 30 kovandan yukarı arısı olduğu zaman, 30 kovandan fazla olduğu zaman arısı kişi işletme tescil belgesi alabilir. Hmm. Çünkü 30 kovan varsa demek ki o evet, arıları bir şekilde kovan, orada tutabiliyor ve onlara bakabiliyor. Onlara bakabiliyor. Evet. Hı -hı. Ee, sistem bu. 30 kovanın üstündeyse kayıtlı bir arıcı olabiliyorsunuz. 30 kovanın altındaysa hobici oluyorsun. Evet. Amatör olarak yapabiliyorsunuz. <gülüyor> evet. E, sistem bu şekilde yürüyor. Hı hı. Ha, daha sonra e, evet kişi geldi. Birliğe kaydoldu. E, kovanları var. E, peki ne yapacak? Ha, şimdi birlikteki sistem şu. Öncelikle eğitim. Hı hı. E, biz son 5 yılda e, eğitimlere çok önem verdik. E, her ilçemizde Yılda iki defa eğitim seminerleri verdik, ee, ayrıyeten kurslar açtık, arıcılık kursları açtık ve hala açmaya devam ediyoruz. O kurslara e, isteyen insanlar nasıl ulaşa, ulaşabiliyor? Çünkü hobiistler de gidebiliyor mu oraya? Tabii ki hobiciler hı -hı. de gidiyor. Ee, ben arıcılık kursuna hobi olsun veya profesyonel anlamda başlamak isteyen olsun herkesi katılmasını tavsiye ediyorum. Hı -hı, hı -hı. Çünkü arıcılık kursunda evet gerçekten arının ne olduğu öğretiliyor, nasıl olduğu, yaşam felsefesi, demokrasisi, <gülüyor> yaşam şekilleri, her şeyi A'dan Z'ye öğretiliyor. Hem bu öğretimde hem usta arıcılar geliyor bunu anlatıyorlar. Ve birbirlerinden de hem öğrenebilirler. De, hem de ziraat fakültesi mezunu veteriner ve arıcılıkla uğraşan. Hocalarımız gelip hı hı. anlatıyorlar. Ee, hem fizyolojisi hı hı. bakımından hem teorisi bakımından hem de usta arıcılarımızda arıcılığın pratiğini öğretmesi aç açısından e, bu kurslar çok kapsamlı. Evet çok güzel. Ne kadar uzun sürüyor? Ee, bir ay kadar sürüyor bir bu ay kurslar. Bir ay her gün mü? Ee, bir ay hafta içi e, saat 6 ile 8 arası. Hı hı. E, genelde kurs modelleri e, böyle oluyor. Bu akşam işte tahmin Bu ediyorum. Bu akşam üzere, evet. e, genelde arıcılarımız e, da, hobicilerimiz diyelim e, başka mesleklerde çalıştığı için evet. e, akşam 6'dan 8'e kadar müsait saatler evet. e, o saatleri tercih ediliyor. Kurs verilirken e, Kartal'da kurs yerimiz şu anda e, İstanbul'un değişik ilçelerinde de e, arıcılık kursu açıyoruz. Ancak şöyle bir durum var. O ilçelerden talep gelmesi halinde hı hı. bunu açabiliyoruz. Hı hı. İlçelerden talep gelecek. Belli bir miktar olacak öğrenci sayısı. Hı hı. Öğrenci sayısı belli bir miktar olduktan sonra biz oraya hem öğretim görevlisi hem de bir usta aracı gönderebiliyoruz. Evet. Bu en az kaç kişi katılması gerekiyor? En az 20 kişi olması gerekiyor. Ha, evet. Hı hı fiyatı ne kadar acaba katılmak için? Bir kişi için? Bir kişinin bölgeye göre değişiyor. Hı hı. Bunu genelde halk eğitim müdürlüklerinde Hali, yapıyoruz. Evet. Bazı bölgelerde halk eğitim müdürlükleri biraz daha yüksek rakam istiyor. Bazı yerlerde daha düşük rakam istiyor. Zaten birliğin bundan bir kar amacı yok. Hı. Ama takriben şey, şey 50 ila 150 TL arasında tamam. değişiyor bu evet. rakam. Hı hı. E, hocaya bir ücret vermemiz gerekiyor e eğitim, tabii, eğitim görevlisine e, bir de halk eğitim merkezine bir Hı -hı. ücret vermemiz gerekiyor e, sadece onları e, gelen öğrencilerden toplayıp onu Hı -hı. temin ettiğimiz zaman e, Birlik bundan herhangi bir ücret talep etmiyor Evet evet tamam anladım. Ee, peki e, siz, size ben lafınızı kesmiştim. Evet. Siz altmış beş seksen bin ton e, kapasitesi var Türkiye'nin evet. e, demiştiniz. İsterseniz oradan oraya dönelim. E, bu bal hepsi Türkiye'de mi kalıyor? E, ne tür ballar? Hepsi doğru bal mı? Çünkü biliyorsunuz bugünlerde insanlar neredeyse bal alamıyorlar, korkuyorlar evet. ki sadece şekerli su. Onun üzerinde biraz konuşabilir misiniz lütfen? Tabii ki. Ben şimdi şöyle anlattayım. Şimdi 60 ila 80 bin ton arası bir üretim kapasitemiz var. Bunun ortalama 30 bin ton civarı yurt dışına ihraç oluyor. Hı hı. Ee, ancak bu 60 ila 80 bin ton e, yıllık kapasitenin e, 20 bin ila 30 bin ton arası e, sahte bal olduğuna inanıyoruz. Bu çok büyük bir miktar. Evet, yani yarısı. Bu büyük bir miktar. Neredeyse yarısına yakının e, sahte bal olduğunu e, inanıyoruz. Yani o, ben öyle bir sonuç çıkartıyorum ki aslında eğer 60-80 ton yapılıyorsa, 30 bin ton dışarıya gidiyorsa kalan bal sahte bal. Yani o, 30 bin ton kontrol edilip de mi dışarıya gönderiliyor sahte olmayıp? Şimdi ihracat yaparken biliyorsunuz şartlar biraz daha ağır ve alıcı ülkelerin kontrol şartları da hı hı. zor olduğu için. E, ...muhakkak ki kaliteli balların gitmesi gerekiyor. Evet. E, kaliteli ballar gittiği zaman da e, piyasadaki bal miktarı düştüğü için evet. e, iş sahte bala yöneliyor. Aa, bu çok e, üzücü bir Tabi Tabii ki. E, şimdi insanlar şunu diyorlar. Ya e, biz balın peki nasıl alacağız? Evet evet onu yani, çok bilmek isteyenler nasıl alacağız? Nasıl yapacağız böyle bir sahtekarlık piyasası varken biz bu işi nasıl düzelteceğiz? Müziği Adem Bey bana bıraktı. Lütfen kendiniz bir şey seçin. Onun için ben de keyfime göre Quattro Ventos'tan birinci parçası Dor Repartida seçtim. em todo o céu que me cobria comigo chorava tanto mas ali a minha frente afastado e tão presente oriose com o meu pranto Mas ali, à minha frente, afastado e tão presente O rio secou o meu pranto No fundo das suas águas Adormeceu minhas mágoas E acordei menos triste A dor ao mar entregava enquanto as margens contava a razão por que partiste. A dor ao mar entregava enquanto as margens contava a razão por que partiste. Em ti. Seguirei viagem Como um rio que larga a margem E continua sozinho Com a força da corrente Que se reparte entre a gente Aí de encontrar Caminho. Com a força da corrente Que se reparte entre a gente Aí de encontrar o caminho se reparo t'intrasente şimdi söyle ee, şimdi biz bundan ilgili Bakanlığa birçok yazılar yazdık birçok başvuruda bulunduk sahte balın engellenmesi için ee, üreticinin e, bu 5 milyon kovan kapasiteli 55 bin üreticinin belki e, sahtekarlığı içinde sahtekar olanı 5 bin ya da 10 bin kişi civarındadır ama e, üreticiden balı alıp çoğaltan e, firmalar var. Hı hı. Bunların üzerine baskı gidilmiyor. Yani üreticiden e, bir tüccar geliyor bir teneke bal alıyor. Hı hı. O tenekeyi beş teneke haline getiriyor. Ha, onun içinde Sahtelik, şekerli su filan bir şey mi e, yoksa şurup? Glikos şurub? katıyorlar. E, glikos. glikos şurubu katarak çoğaltıyorlar. Ha. Yani üretici her ne kadar kaliteli üretmiş olsa bile üreticiden alırken e, birçok kalite şartı istiyorlar. E, tahlil raporu istiyorlar. Ancak bunu kendileri e, bir teneke aldığı balı beş teneke yapıp ondan sonra da paketleyip rahatça satabiliyorlar. Bunun Bu nasıl önlenebilir böyle bir şey? Bunun önlenebilmesi için iki tane şart lazım. Birincisi e, aracı arazisinde dolaşırken her gittiği bölgede ilçe tarım müdürlüğünden izin alıyor. Hı hı. Konaklama belgesi teslim ediyor. Bu konaklama belgesini teslim ettiği zaman tarım ilçe müdürlüğündeki gıda denetçileri gelip arıcıdan bal numunesi alacak hı hı. arılığında. Birincisi arıcının antibiyotik ilaç, hı hı. varova ilacı veya başka türlü ara hastalıklarından ilgili ilaç kullanıp kullanmadığı. Ee, bal döneminde araya şeker verip e, şekerli bal üretip üretmediğini tespit edecek. Hı hı hı. Birincisi bu. Bunu bunu e, pardon ben e, bir ara kaçırdım. Belki şey, dinleyiciler duydu ama bunu kim tespit ediyor? Bunu ilçe tarım müdürlüklerindeki ha. gıda denetimcileri. Gıda denetimciler. Zaten evet. kanunen böyle bir yetkileri var. Hı hı. Gıda denetimiyle ilgili. Ha, bu e, kapsamı genişletmeleri e, gerekiyor. Genişleterlerse Dağdaki e, civardaki arıcıdan da bu numuneleri alıp da tahlil ettirdiklerinde gerçekten e, kaliteli üretim yapan arıcıya teşvik verilirse, hı hı. kalitesiz kötü üretim yapan arıcıya da ceza verilirse, hı hı. Bu sistem kendini otomatikman temizleyecektir. Hı hı. Ama e, şimdi bu kaliteyi e, yapan e, bir aracı bunu e, bir tüccara sattığı zaman o tüccar diyorsunuz o şey, balı Gelelim yok. tüccar kısmına. Bu, bir. Ha, bu birinci bu bir şey. Bu tüccar ile alakası yok. Bir de tüccar ile bir alakası de tüccar olan, kısmı evet. olan, e, olan kısım var. Hı hı. E, genelde sahtekarlık bu kısımda giriyor zaten. Evet. Arıcılardan çok. Ee, sahtekarlık bu kısımda giriyor Bu kısımda giren Sahtekarlığın şekli şu Üreticiden aldığı e, Bir teneke balı Üç teneke dört teneke Artık o kendisinin insafına kalmış <gülüyor> e, Girikoz şurubuyla Karıştırıp Satıyor Bunu evet paketleyerek satıyor Paketlerken Paketleme e, dolum tesisine gidiyor Dolun tesisinde balı doldurmadan önce diyorlar ki balı tahlile gönder. Hı hı. Evet bal tahlile gidiyor ama üreticiden aldığı balı tahlile gönderiyor. <gülüyor> evet. Üreticiden aldığı balı tahlile gönderiyor. E, tahlil raporu müsbet geliyor ve o rapora istinaden izin alıyor. Hı hı. İzin aldıktan sonra dolun tesisinde o izin belgesinden beraber glikozdan harmanladığı balı dolduruyor. Evet. Demek ki bu paketledikten sonra e, dükkanlardan alınan ballara e, şeyler yapmak evet. lazım. Değil mi? Denemeler evet. yap yapmak dükkanlardan lazım. Dükkanlardan alınan ballara denetim yapmak lazım. Hı hı. Ha, şimdi e, gıda denetimcileri dükkanlardan alınan ballara da denetlemeye başladılar. Hı hı. E, ancak çok zayıf. Hı. Kapsamı çok zayıf. E, ve e, bir partide diyelim e, her bir Dolumun parti numarası var. Hı hı. E, diyelim bir numaralı partiyi doldurduğunuzda hı hı. bir adet tahlil isteniyor. Ama o tahlinden 10 tane 20 tane parti dolumu yapabiliyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Bunun her parti için her olması parti. gerekiyor evet. ki. Denetim daha sıkı olsun. Evet. Hı hı. Aslında e, Türkiye'de bir sürü şeyler böyle yapılıyor. Onun evet. Tam bir e, örnek. E, ama demek ki üzerinde çalışıyorsunuz. Bunu e, rica ediyorsunuz Tabii, değil mi? Tabii biz bunları gerekli yerlere eleştirilerimizle yaptık. E, ve yapmaya devam ediyoruz. Hı hı. Hı hı. E, şimdi e, sizin e, bu yönetim kurulu veya Beykoz bölge sorunusu hı hı. olarak ne tür e, görevleriniz var? Benim Beykoz bölge sorumlusu olarak bekozdaki üreticilerimi kaç tane var orada? Beykoz'da 300 kadar üreticimiz var. Hmm. Bu 300 kayıtlı üreticimizin sorunlarıyla birinci olarak ilgilenmek. Hmm. Ve üreticimizle birlik arasında bir köprü kurmak. Bir köprü. Bizim vazifemiz bu. Evet. Peki ne tür sorunlarla e, karşılaşıyorlar ee, üreticiler? Üreticiler bir satış ve pazarlama konusunda e, sıkıntı yaşıyorlar. E, satış ve pazarlama konusunda yaşadıkları sıkıntının işte en büyük sebebi. Ee, bu glikoz şurubu. Evet yani toptancının kendilerinden aldığı bir teneke bala 5 teneke bal katıp bu da gerçek bal piyasasını düşürüyor <gülüyor> otomatikman <gülüyor> ee, gerçek bal piyasasını düşürdüğü zaman üretici elindeki balın değerinde satamıyor Evet Biz bundan ilgili e, bölgelerde kooperatif çalışması için e, her türlü desteği üyelerimize vermeye çalışıyoruz. <gülüyor> Çünkü kooperatif olunduğu zaman, birlik olunduğu zaman birlikten kuvvet doğar misali. Hı hı. E, muhakkak ki birbirlerine destek olurlarsa bundan kendileri için çok büyük fayda göreceklerine inanıyoruz. Hı hı hı. Satış ve pazarlama, başka ne diyor şeyler, hastalık? E, e, bunun veya... dışında hastalıklarla mücadele e, ve İstanbul'da e, yer bulma hı hı. sıkıntıları hı hı. E, oluyor. Çünkü İstanbul her geçen gün büyüyor. Ve her az geçen daha gün daha yeşillikler kısa, kısıtlanıyor. Hı hı. İstanbul farklı bir coğrafya aslında. Şimdi belki dinleyicilerimiz diyecek ki ya İstanbul'da bal oluyor mu? İstanbul'da evet bal oluyor ve İstanbul'da olan bal Türkiye'de bir ismini anmayacağım belki reklam olur. Ee, Rize'nin yükseklerinde olan hı hı. E, Meşhur bir vadide Olan bir bu bal var Bir de ikincisi İstanbul'da üretilen Bal var Sebebine gelince Türkiye'de 2500 tür endemik bitki türü var hı hı. Bu 2500 tür Endemik bitki türünün Tamamına yakını Bu e, bahsettiğimiz Vadide var Hı hı. Bundan sonra da ikinci olarak 1450 türü de İstanbul'da var. İstanbul endemik bitki türü açısından Türkiye'nin iki şey numaralı en büyük e, faunasına ve florasına sahip alan. Hı hı. Bölge olarak da bu 1450 türün tamamı Çatalca ve Beykoz bölgesinde bulunuyor. Hı hı hı. Evet. Şimdi böyle bir kapsam varken e, ve İstanbul'da üretilen balın prolin değeri e, o Rize'nin yükseklerinde o e, özel vadide üretilen bala yakınken Kimse demesin İstanbul'da ya bal üretiliyor mu diye. Peki bana prolin nedir diye anlatmıştınız ama acaba bir de seyircilere, dinleyicilere anlatabilir misiniz Tabii lütfen? Tabii ki. Prolin özel bir amino asittir. Balda bulunması gereken bir amino asittir. Bala dışarıdan yabancı bir katkı. Yani şeker veya glikoz veya şeker şurubu. Bunlar ilave edildiğinde Veya e, Arılar için kullanılan Antibiyotik ve benzeri ilaçlar ilave edildiğinde Bu amino asit Değeri minimuma düşer e, Gıda kodeksi bal tebliğinde Bir balın Doldurulması için Diyor ki prolin değeri 300'ün altında olmayacak Bu daha evvelden 180'di 180 olduğu zaman e, biz buna itiraz ettik e, ve çok e, başvuruda bulunduk. Bunu 300'e çıkardılar. Hatta benim e, kanım 300'den de daha yüksek olması. E, prolin değeri balda ne kadar yükselirse balın kalitesi o kadar artıyor demektir. Çünkü prolin e, Proline, proline, balda belirleyici en büyük özelliklerden biri. Hı hı. Adem Bey'in çok büyük bir bilgisi olduğu için susturmak mümkün olmadı ve konuş, konuşmamız da çok keyifli olduğu için epeyce devam ettik ve buradan birkaç tane program daha çıkacağına karar verdik. Ve gelecek sefer tekrar devam edeceğiz aynı konulara.